Damlalar Büyük divan şairi, söz ustası, aynı zamanda önemli bir gönül sultanı olan Urfalı Yusuf Nabi'den sözleşmek, sözleşmek istiyorum bugün sevgili dinleyiciler. Kafile seyir halindedir, Medine-i Münevvere'ye doğru gidilmektedir, Hac kafilesi. Ve kafilin reisi konumunda bir bey de vardır. Herkesin hürmet etmek durumunda olduğu biridir. Fakat Medine-i Münevvere, hatta Kubbet-ül Hadra, Peygamber Efendimizin kabrinde bulunan yeşil kubbe uzaktan göründüğü esnada, beye bir uyku basar. Gayri ihtiyari uyuklamaya başlar. Yusuf Nabi merhum, onu uyandırmak gerektiğini bilmektedir, düşünmektedir. Ve o ana kadar hiçbir hazırlık yapılmamış iken eski deyişle irticalen yeni deyişle doğaçlama olarak altı beyitlik muhteşem bir şiir okur. Şiirin tamamını okuyarak sizi yormak istemiyorum sevgili necler ama ilk ve son beyti örnek olarak sunmak istiyorum. Şöyle der Nabi. Sakın terki edepten mahbu bir hüdadır bu. Nazargâh-ı İlâhîdir, makâm-ı Mustafa'dır bu. mürâat edep şartıyla gir abi bu dergâha. Mâtaf-ı Kudsi'yandır, bu zekâh-ı bu. Sakın terki edepten diye başlıyor. Saygıya edebe daveti diyor. Kû-i Mahbub-i bu. Allahu Teâlâ'nın sevgilisinin mekanıdır burası. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allah-u Teala'nın muhabbetle nazar ettiği büyük, kıymetli, güzel, mühim yerdir burası. Ve Mustafa Aleyhisselam'ın mekanıdır, makamıdır diye hatırlatıyor. Son beytte de kendine hitaben tekrar edep çağrısında bulunuyor. Müraati edep şartıyla gir bi bu dergaha riayet ederek müraat riayet müraati edep şartıyla girin abi bu dergaha bu kapıdan içeri. Mâtâf-ı kutsiyandır. Meleklerin tavaf ettiği yerdir. Bu sekahi enbiyadır. Peygamberlerin gelip eşik öptüğü yerdir bu. Demeye gelen şiir okur. Tabii yüksek sesle de okur ve bey uyanır. Kendine çekülüzen verir. O mukaddes şehre o vaziyette girilir. Fakat hemen arkasından acayip, muhteşem bir şey olur sevgili dinleyiciler. Sabah ezanını okuyan müezzinler, ezan biter bitmez bu şiiri aynen okurlar. Nabi hayretler içindedir. Öyle ya, henüz yolculuk esnasında, biraz önce o şiiri söylemiştir. Daha öncesi yoktur bunun, bilen olmamalıdır. Hiçbir insan insanoğlunun bu şiiri bilmemesi gerekmektedir. Sorar müezzinlere neler oluyor diye ama kimsenin ağzını bıçak açmaz. En son ser müezzini bulur. Hepsinin lideri durumunda olan baş müezzini. Ben der Nabi'yim Nabi, Urfalı Yusuf Nabi'yim ben. Bu şiiri siz neye göre okuyorsunuz, bu nedir? Bu şiir benim, nereden öğrendiniz? Tabii ser müezzin, evet arkadaşlarımız sır vermemekte, hiç konuşmamakta haklıdırlar. Ben de söyleyemezdim ama... Sırdı ama elbette sizden de gizli değil. Bu gece Peygamber Efendimiz bütün müezzinleri ve beni rüyamızda teşrif ederek emir verdiler ki yazamdan sonra şunları okuyun ve şiiri bize ezberlettiler. Nabi merhum üst üste üç defa yeminle teyit ettirerek sorar. Ümmetimden Nabi dedi mi? Evet cevabını alır. Yeminle teyit edilmiş evet cevabını alır üç defa ve büyük bir sevinçle bayılır. allah Teala'nın sevgilisinin, peygamberler sultanının, ismen kendisinden, ümmetimden, ümmetim diye bahsetmesinin sevincidir bu. Sevgili dinleyiciler, şiirin tamamını okuyup sizi yormayalım, ilk ve son beyti okuyalım dedik, öyle de yaptık ama, arada bir beyt daha var ki, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bir şeydir. Şiir değeri de, anlam değeri de. İşte onu sizden gizleyemedim. İzninizle onu da söylemek istiyorum. Habibi Kibriya'nın habgâhıdır fazilette. Tefevvukkerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Diyor ki, büyük nabi Allah-u Teala'nın sevgilisinin uyurdukları, istirahat buyurdukları yerdir burası ki... Habibi Kibriya'nın habgahıdır, Fazilette, yani üstünlük cihetiyle, fazilet cihetiyle, şöyledir, tefevvuk kerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. allah Teala'nın, arşının da üstündedir ki arş bütün yaratılmışların, en üstünü, mahluk, alemi halkın en üstü olan, arşın da üstündedir kıymet cihetiyle. Ne muhteşem ihtar, ne güzel hatırlatma, ne zarif sözler, ve sevgili yüzlerce yıl geçtikten sonra bile zihinlerde gönüllerde Urfalı Yusuf Nabi derecesi Ali olsun şefaatlerini ümit ediyoruz herhalde bir Fatiha göndeririz artık o ve onun gibilere.